ve hayayral hedi heddi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve Şarran Umuuri mahtesatu ve kulla mahsetin bidda ve kulla bidatın dalala ve Finnar değerli kardeşlerim bugünkü sohbetimizin konusu Beytuka emanetun senin evin sana emanet Bu önemli konuyu sizlerle inşallah bugün burada beraberce paylaşmak istiyorum. Çünkü maalesef bu konuda biz inanan insanlar ailemizi ve ailemizin içindeki hukuku fazla bilmemekteyiz. Fazla öğrenmemişiz ve bu sebeple de ailenin içinde çıkan problemleri Kur'an ve sünnete göre çözümden habersiz hareket etmekteyiz. Maalesef bazen öyle günler geçiriyorum ki yüzlerce telefonlar geliyor, bir hafta içinde yüzlerce telefonlar gelip, Boşanmalar, aile kavgaları, husumetleri yaşamaktayız. Ve bu husumetlerin problemini gördüğümde, tespit ettiğim zaman, araştırdığım zaman görüyorum ki en büyük problemin biz inanan insanların Müslümanca İslam'a uygun bir şekilde aile yönetimini uygulamadığımızdan dolayı, ailemizin içinde bir katı ve yanlış davranışlarımızdan dolayı ...ailelerimizin bölünmesine, çocuklarımızın yanlış eğitim almasına büyük bir sebep oluyor. Öyleyse bugünkü sohbetimiz senin evin sana emanettir. Yani mutlu bir yuva sahibi nasıl olabilirsin, kocaya ve eşe düşen görevler nelerdir? Kadına, erkeğin evdeki vazifeleri neler olması lazım? Bunu bugün anlatacağız ve bunun için bir giriş anlatacağız, mukaddime yapacağız. Ondan sonra da o birliği nasıl mutluluğu ve güveni elde edebiliriz? Bunları anlatmaya çalışacağım. İkinci başlık ise bunu öğrendikten sonra, evimizin emanetini sağladıktan sonra gelecekteki çocuklarımıza nasıl iyi bir gelecek sağlayabiliriz? Çocuklarımız daha iyi insan olması için onlara hangi türlü çalışmalar yapılması lazım? Hangi türlü Eğitimden çocuklarımızı geçirmemiz lazım ki bizlere faydalı bir aile olabilmesi için. Ve hiç şüphesiz her şeyin başı, ibadetlerin hangisi olursa olsun başlangıcı nedir? İhlastır. Allah Azze ve Celle bizlerde her hususta ihlas istemektedir. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ Biz onlara yalnızca emrettiğimiz olay nedir? Allah'a halis bir şekilde kulluk etsinler. Allah azze ve celle ibadetlerin kabulünün şartının ilk birinci maddesinde insanlardan kulluk isterken ihlaslı olmalarını, yani şirk bulaştırmadan bir kulluk görevini yapmalarını emretmektedir. Ve ihlası olmayan cennete girmeyecektir. Ve yuvada da, ailede de mutlaka ihlas gerekiyor. Bir insan ailesi varsa ailesine karşı ihlaslı olması lazım ve bunun önemiyeti çok önemlidir kitab-ı divanda geçtiği gibi bir kıssa anlatılır çölde bir aile yaşıyor bedevi ailesi bunların hiçbir türlü bir zenginliği yok işte çadırda yaşarlar birkaç keçileri var o keçinin sütünden yerler içerler ve bahçeleri var o ufak bahçeden bazı sebzeler ekerler o sebzeden yerler ve bir gün Adam eşine der ki, ey hanım, şehirdeki uzaktaki olan şehirdeki valinin iyi bir insan haberi durmadan bize gelmektedir. Biz buna bir hediye yapalım, bir hediye gönderelim ve böylelikle sevgimizi ispatlamış olalım. Kadın der ki, bey bizim değerli bir şeyimiz yok. Biz çölde yaşıyoruz. Ama illa valiye bir hediye vereceksen, öyleyse en değerli olan çöldeki eşya sudur. O suyu bir testinin içine koy. Ve valiye git şehire gittiğin zaman valinin sarayında ona bunu hediye et. Adam bu fikri uygun görür, güzel görür ve der ki o zaman böyle yapalım. Ve adam testin içine suyu koyar ve doğru şehre doğru gider. Valinin konağına sarayının kapısına geldiğinde bekçiler sorar ne istiyorsun? Der ki ben valime özel bir hediye hazırladım ve o hediye ona armağan etmek istiyorum. Tabii görevliler, kapıdakiler zanneder özel bir insan. Hadi gir içeri derler ve böylelikle diğer kapılardan geçe geçe valinin yardımcısına kadar ulaşır. Vali yardımcısına der, ben valimle görüşmek istiyorum deyince, vali yardımcısı der ki ne istiyorsun? Der ki ben onu çok seviyorum. Ailece biz onu çok seviyoruz. Ona muhabbetimizi ispatlamak için ona özel bir hediye bu testin içinde getirdim en değerli hediye. Vali yardımcısı sorar, bir bakayım ne var içinde? Terki içinde su var, çöldeki en kıymetli eşyamız sudur ve biz bu sudan ona hediye etmek istiyoruz. Vali yardımcısı der ki bekle sen ben içeri girip bir valiye soracağım, eğer uygun görürse seni kabul eder, uygun görmezse kabul etmez. El mühim vali yardımcısı içeri girer ve valiye der ki dışarıda bir adam var, galiba kafayı oynatmış, sana kuyu suyundan kirli su getirmiş, topraklı su ve sana illa bunu hediye etmek ister. Vali der ki bırak içeri girsin, bir göreyim der, içeri girsin. Ve böylelikle adam içeri bırakılır. İçeri girince adam valinin huzurunda durur ve De der ki ey valim sana olan sevgimden ve muhabbetimden eşimle bir karar verdik. Sana çöldeki en değerli eşyamızdan bir parçasını hediye etmek istiyoruz, o da sudur. Bunun üzerine vali kendi yardımcısına dönerekten der ki o testi al, içini boşalt, suyu boşalt. Sonra içini altınlarla dolduraraktan ona geri ver. Vali yardımcısı şaşırır. Der ey valim ben bu kadar yıllardır sana hizmette bulunuyorum. Bu kadar seni övüyorum. Güzel sözler söylüyorum, şiirler okuyorum. Ama hiçbir zaman beni bu kadar mükafatlandırmadın deyince Vali der ki yardımcısına ben bu adamın gözlerine baktım. Yüzüne baktım, konuşmasına baktım. Ve anladım ki samimi oldu. Bu sevgisi, muhabbeti, ihlası ciddi olduğunu bana karşı olduğunu gördüm der. Ve burada kıssa bitti. Yazar şimdi der ki bu kıssayı anlatan yazar. Ey insanlar bakın bir vali ona samimiyetle yapılmış olan sevginin mükafatını nasıl mükafatlandırdığını. Peki Allah subhane ve teala. Yeri göğü yaratan Allah subhane ve teala eğer ona ihlaslı bir ibadet ettiğimizde ona kadar sevinecek. Acaba onun mutluluğu bizim ihlasımızı gördüğü zaman ne olacaktır? Allah azze ve celle kişinin yüzüne bakmayacak. Onun şekline, rengine de bakmayacak. Hangi soydan geldiğine de bakmayacak. Ne kadar malı olduğuna da bakmayacak. Ama neye bakacak? İnsanın en değerli Vücudundaki bir parçaya bakacak. En kıymetli. Çünkü o neden kıymetlidir? Allah Azze ve Celle ona bakacağından dolayı. O parça, et parçası en kıymetlidir. Nedir o? Kalptir. Kalbe bakacak Allah Azze ve Celle. Eğer o kalpte ihlas varsa, samimiyetlik varsa, Allah Azze ve Celle'ye karşı kulluk görevi varsa o zaman mükafatlandırılacaktır. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونٌ اِلَّ مَنْ اَتَ bir بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ O gün kişiye ne malı ne de çocukları bir fayda verecek. Ama kalbi temiz olanlar, ihlaslı olanlar, Allah Azze ve koşmadan bunu yapanlar çok önemlidir. O yüzden bizler deriz ki amel çok yapman marifet değildir. Nice insan vardır, çok amel yapar ama Allah katında az sevap alır. Ve bazı insan var çok az amel yapar ama Allah'ın huzuruna kocaman sevap almaktadır. Demek ki neden? Birincisi çok amel büyük yapıyor ama ihlası az olduğundan dolayı ihlasına göre sevap verilir. Ve kişi ne kadar da az ameli olsa da ama bu ne kadar büyük ihlas da yaparsa o zaman sevabı da ne olacak? Daha büyük olacaktır arkadaşlar. O yüzden İmam Nisaburi der ki, insanların huzurunda konuşurken insanların huzurunda sohbet yaparken insanlar senin dış görünüşünü görmektedirler. Ama unutma Allah subhane ve teala her zaman kalbinde olandan da haberi var. Kalbinden geçirdiklerini de görüyor. Öyleyse ey Allah'ım bizleri dışımızı, içimizi senin rızanda olan bir şekilde yaşamamızı nasip et. Allahümme tahhir kulubene minennifak Allahümme tahhir <gülüyor> ey Allah'ım kalplerimizi nifaktan, ikiyüzlülükten koru, temizle. Ve yine ey Allah'ım dış amellerimize, dış görünüşümüze gösterişten koru, sana sığınırız. O yüzden ailenin içinde ihlas çok önemlidir. İkinci lazım olan olay nedir? Takvadır. Allah Azze ve Celle Nisa Suresinin 9. ayetinde, Bizlere bir şeyi emreder. Bu emirden çoğumuzun haberi yok. Farz kılar. Der ki herkes korksun. Bir şeyden korkacağız. Sıkıntı duyacağımızı emreder. Neyden korkacağız ey Allah'ım? Diye baktığımızda Nisa suresinde senin ani ölmen ani ölmenle gereke, geride bırakacağın çocukların durumu ne olacaktır diyerekten kişi bir endişe etmesi lazım. Eğer yetimlerin hakkını koruyabilmemizi anlamamız için her an benim çocuklarımda yetim olabilir, ölebilirler diyerekten Allah Azze ve Celle bizlere eğitiyor, terbiye veriyor. Diyor ki her inanan korksun. Neyden korkacak? Çocukları her an yetim kalabilirler. Ona göre yetimin hukukuna da sahip çıkarız. Çünkü kendimize istemediğimizi başkasına da yapmayız. Öyleyse Endişe etmek derken nasıl olacak bu? Yani insan korksun. Neden? Çünkü öldüğü zaman çocukların zayi olabilir. Onu geride bıraktığın zaman küçük, zayıf, güçsüz, imkanları olmayan çocuklar nasıl senden sonra yaşayacaklar? Eğer insanlar onlara iyi muamele etmese, onların malını elinden alsalar, onlara haksızlık yapsalar, onları köleleştirseler, o zaman ne olacak? O çocukların zayi olacak. Bundan kork diyor Allah Azze ve Celle. Kork ki sen de yetimleri o zaman dürüst davranasın diye. Bir kadın varmış, beş çocuk sahibi. Anne. Ve bu kadın hep ağlarmış. Beş vakit namazını kıldığı halde ağlarmış. Ölümden korktuğundan dolayı ağlarmış. İnsanlar buna gelmiş demişler. Ey emet Allah, ey Allah'a kulluk eden kadın sen maşallah namazlarını kılıyorsun, ne güzel hicabını örtmüşsün, sünnete uyuyorsun, neden bu kadar ölümden korkuyorsun? Ölüm haktır, gelecektir bunu bilmez misin? deyince kadın işte bu ayeti okuyor. Benim korktuğum ölürsem çocukların durumu ne olacak? Çocuklarımın hali ne olacak? Bundan haberimiz olması lazım. Kork endişe, farzdır bu endişe. O yüzden aleyhse, Allah Azze ve Celle Hemen ayetin devamında ne diyor? Bu korkuyu nasıl yenebileceğimizi. Bu korkumuzun çocuklarımız bizden sonra ölümümüzden sonra zayi olmaması için ne türlü davranacağımız da yine Nisa suresinin 9. ayetinde buyuruyor. Feleyte kullah. Öyleyse Allah'tan kork. Ve yikulu kavlen ve doğru sözler söylesinler. Hem Allah'tan korkacak hem de dürüst olacak doğru davranış Olacak sözünde davranışında Allah'a karşı Dürüst olacaksın Demek ki ihlasın yanında Takva gerekiyor her işin Başı ihlastır Ve onun zirveye ulaşması gayesine ulaşması da Ancak takva ile olur Takvası olmayanın ailesine Karşı da saygısı olmaz ihaneti olur Faydası olmaz Üçüncü nokta nedir değerli kardeşlerim Üçüncü yuvada olması gereken ailenin emanetini emanda yaşaması, güvende hissetmesi sıhhatlı bir aile sahibi olmamız için üçüncü temel unsur da iyi niyettir. İyi niyet, hüsnün niyet dediğimiz iyi niyet olacak. Kötü zanlarda bulunmayacağız. Efendim iftiralarda ailemize karşı ön yargılı olmayacağız. Asla, her zaman İyi niyetle bu işe bakacağız. İyi niyet kişiyi nereye götürür? Selamete kavuşturur. İyi niyetle Allah Azze ve Celle nice kapıları açar. Nice güzellikleri açar. Bir örnek vermek istersek Riyad'da Suudi Arabistan'da büyük alimlerden muhammed Salih diye büyük bir alimlerden tefsir hocası aynı zamanda bugünkü Kabe'nin Abdurrahman Es-Südeys'in ve İbrahim, Suud İbni İbrahim Şureymin Hocalığını yapmış olan bu iki Kabe İmamı'nın da hocasıdır. Ve 20 senedir kendisi İngiltere'ye gider. İngiltere'de her yazın 20 ile 30 gün boyunca davet yapar. Kur'an ve sünneti insanlara çağırır ve kendisi bir kelime bilmez. İngilizce konuşamaz. Oradaki mütercim kiralar o mütercimlerle beraber dolaşır bakkal bakkal, ev ev iş yeri iş yeri ve insanları İslamiyet'e davet eder. Ve subhanallah Onunla bulunan Hindistanlı, Pakistanlı mütercimler, Arap gençleri der ki her gelişinde Şeyh Muhammed Salih'in en az 5, 10, bazen 20 İngiliz'in oy bir ay içinde Müslüman olmasına sebep olur. İyi niyetler ve kendisi amadır. Gözleri de görmez. Yaşı da ilerlemiş. Beyaz kutresi giyer, beyaz kamiz giyinerekten, entari giyinerekten Newcastle şehrinde davet yapar ve bir gün gene davet yaparken yatsı namazına şoförüyle mütercim ile beraber camiye gider. Cami arabadan inerken caminin yanında derneğin yanında bir meyhane var. Meyhane hafta sonu yatsı namazı bilirsiniz Avrupa'da, İngiltere'de çok batıda olduğundan dolayı çok geç saatlerde olur. Gece 11.30, 12'de doğru neredesem yatsı namazı olur. Orada ne yapar bu şeyh? Namaza giderken, camiye giderken bir sarhoş kadının, İngiliz kadının kendi kendine konuştuğunu, kendi kendine bir şeyler söylediğini duyar. Bunun üzerine talebesine der ki, bu kimdir bu kadın, ne istiyor, niye konuşuyor, acaba bir ihtiyacı mı var derken, talebesi işte mütercim der ki, hocam boş ver, burası hafta sonları İngilizler, kafayı çekerler, sonra da sarhoş olunca ne yaptıklarını bilmezler, böyle sokak kenarlarında oturaraktan, Sabahlarlar, kendi kendilerine konuşurlar, insanları rahatsız ederler diye yorumlarda bulunur. Şeyh der ki ya bir soralım belki bir ihtiyacı vardır. Yok yok burada adet böyledir diyerekten mütercim hadi biz camiye gidelim namaza yetişelim diyerekten hocayı ikna etmeye çalışır. Bunun üzerine Şeyh muhammed Salih der ki bari al şu beyaz bezi ve onun üzerine at. Belki üşüyordur, soğuktur ona diyerekten ona bu tavsiyede bulunur. Talebe de alır o beyaz örtüyü, onun üzerine atar ve camiye giderler. Aradan 4-5 gün geçtikten sonra o kadın camiye gelir ve der ki cemaate yatsı vaktinde aynı vakitte ve der ki nerede o beyaz giysilerde gelmiş beni o gece kurtaran melek? Onu mutlaka İsa aleyhisselam göndermiştir. İsa bana o meleği gönderdi beni kurtarması için. Tabi cemaatin bundan haberi yok ne olduğunu da bilmiyorlar. Diyorlar ki sen kimi kastettiğini bilmiyoruz diyerekten tam o sırada şeyh gelen bir tercimiyle caminin içine girir. Ha der işte bu adam, bu benim meleğimdir der. Çünkü bunu o gün İsa bana gönderdi beni kurtarması için. tabii Şeyh Muhammed Sâle bu tercüme edilir. Şeyh der ki ben, beni İsa göndermedi, ben melek de değilim diyerekten ona izah eder. İşte bu Müslümanın davranışı böyledir. Müslüman diğer insanlara her zaman hoşgörüyle bakar, iyi niyetle bakar, yardımcı olur diye anlatıyor. Ve aradan arkadaşlar üç gün geçmiyor o kadın Müslüman oluyor. Kelime-i şehadeti getiriyor. İyi niyet bakın sonuç nasıl güzelliklere getirmektedir. Öyleyse her zaman iyi niyetimiz olması lazım. İyi niyet olması lazım. Eğer iyi niyet olursa ihlasın yanında, takvanın yanında çünkü takva Kur'an ve sünnete uyaraktan olur. Üçüncü olarak da ne olacak? Kişide iyi niyet olacak. Peki iyi niyet olmasa sonuçlar nedir? Bunu da bir düşündüğümüz zaman 2006 yılında Kuveyt gazetesinde yazıyor. Bir milyarder çok parası var. Zengin dindar adam. Beş vakit namazını kılıyor. Kur'an'a ve sünnete göre yaşamaya çalışan bir dindar adam. 20 senedir bir kadınla evli. Bu kadın namazlarını aksatan tam dinine bağlı olmayan, örtüsüne dikkat etmeyen, davranışlarında konuşmalarında tam İslam'ı yaşamayan bir kadın. Bununla bu adamın altı tane çocuğu var. Hepsi de kız çocuğu. Ve tabi zaman evlilikte ilerlerken kadının içine bir korku düşüyor. Ne korkusu giriyor? Diyor ki acaba kocam vefat ederse kocamın malı yalnızca bana ve çocuklarıma kalmayacak. Çünkü İslam'ı Miras hükmüne göre, hukukuna göre bir koca vefat ettiği zaman geride eşini ve sadece kız çocuklarını bırakırsa, erkek çocukları yoksa o zaman ölenin, kocanın kardeşleri de mirastan hisse alabilirler. Ve kadın bundan korkuyor. Acaba kocamın kardeşleri, abileri bana zulmedip işte malımızı elimizden alaraktan bizleri zor duruma mağdur edebilirler diye endişeye giriyor. Ne yapabilirim düşünüyorum. Nasıl bir erkek çocuğuna sahip olabilirim? Ve araştırmaya girince bir gün televizyonda, Arap kanalında reklam görüyor. Lübnan'da bir profesör, Amerika'da okumuş, Amerika'dan staj görmüş, tüp bebek merkezi kurmuş. O tüp bebek merkezinde kişiye istediği çocuk cinsini belirleterek belirleterekten karı kocanın tüp bebek yapılan sistemle, hamile kalabileceğini kadının ve böylelikle erkek çocuğuna sahip olacağı ya da kız çocuğunu kendisi belirlekte böyle bir reklam filmi görüyor. Tabii dinimize tüp bebekin şartları var. Bugün maalesef yapılan tüp bebek sisteminde bazı haramlar bulunmaktadır. Yabancı erkeğin dölü alınmaktadır ve bu da haramdır, zinadır. Ama şeriatın şartlarına uyansa o zaman tüp bebek olayı da şer'an caizdir, yapılabilir. Kadın kocasını ikna ediyor. İlla Lübnan'a gidelim, Beyrut'a gidip bu hastanede işte erkek çocuğuna e, hamile kalmak istiyorum diyerekten kocasını ikna eder ve karı koca doğru buradan kalkaraktan kuvvetten işte nereye giderler? Lübnan'a giderler. Oradaki işte tüp bebek hastanesinde gereken ona tedaviler yapıldıktan sonra oradaki profesör der ki hayırlı olsun işte hamilesin ve yakında erkek çocuğun da olacaktır. Geri ülkenize dönün demiştir. Tabi kadın geri döner kocasıyla memnun, mutlu bir şekilde. Artık erkek çocuğum olacak ve böylelikle miras da sadece bana ve çocuklarıma kalacak. Yabancılardan kocamın kardeşlerine kalmayacağından sevinerekten geri döner kocasıyla. Tabi hamilelik sürecinde zaman ilerledikçe, yaklaştıkça doğum tarihi kadının içine bir korku girer. Acaba erkek değilse, Kız çocuğu olduysa o zaman ne yapacağım diye birden neye girer? Korkuya girer. Korkuya girdiğinden dolayı değerli kardeşlerim kadın doktoruna gider. Kadın doktorunda işte muayene yapılaraktan, ultraşal yapılaraktan oradaki kadın doktoru der ki müjdeler olsun tebrik ederim. Yine bir kız çocuğu olacak. Bunu duyan kadın şok olur, çok üzülür. Eve gider kocasına der ki bu da erkek çocuk olmayacak, bu da kız çocuğu. Ben bu çocuğu aldırmak istiyorum. Ben kürtaj yapıp bu çocuğu öldüreceğim diyor. Adam diyor ki yapma etme haramdır. Allah Azze ve Celle bize neyi verdiyse biz buna razıyız. Allah Azze ve Celle erkek de vermiş, kız da vermiş. Bu önemli değil. Önemli olan sıhhatlı, imanlı olsun, kendine faydalı olsun, İslam'a faydalı olsun diyerekten hanımını ikna etmeye çalışır. Kadın ama kafaya koymuş. Asla ben bu çocuğu istemiyorum. Ve çocuğun alınmasından yanayım direkten kocasına ısrar eder. Adam hanımının israrını görünce der ki eğer sen bunu aldırırsan, kürtaj edersen ben de senin zimmetimden ne yaparım düşürürüm. Yani artık boşarım benim hanımım değilsin der. Kadın ısrar eder der ki ben her şeyi göze aldım. Sen beni boşasan da ben bu çocuğu aldıracağım. Direkten tartışmalar büyür büyür ve neticede adam eşini boşar ve kadın da kürtaj yapar. Sonuç nedir? Kürtaj yapıldıktan sonra, konumuz işte burada, kötü niyetin verdikleri sonuçlar nedir? Kürtaj yapıldıktan sonra bir de ortaya çıkar ki, kız çocuk olmadığını tam tersine, erkek çocuğu olduğunun ortaya çıkar. O yüzden değerli kardeşlerim, husnun niye huvel esas. İyi niyet sahibi olmak bu her şeyin temelidir. Ve husnun de fil ehtiyar. Ve iyi niyette nerede başlar? İyi niyette değerli kardeşlerim, seçerken, ilk kararını yaparken niçin ben bunu seçtim? Neden bu adımı bu yolda gitmek istiyorum diyerekten kişinin bunu söylemesi lazım. O yüzden evin sana emanet dediğimiz zaman kişi ailesinde yapmış olduğu her şeye dikkat etmesi lazım. Düşünün evde eğer baba veya anne veya abla veya abi sigara içiyorsa veya bir başka kötü alışkanlığı varsa bilsin ki uzmanlar diyor bu çocuğun, ufak çocuğun, evdeki yaşayan diğer çocukların onların da bu kötü alışkanlığa düşmeleri dört kat daha büyüktür oranda. Yani bir evde hiç sigara içilmiyorsa o çocuğun sigara bağımlısı olması ve da alkole başlaması ihtimali çok düşüktür. Ama bir evde babanın kötü alışkanlığı varsa, annenin kötü alışkanlığı varsa, kar abinin kötü alışkanlığı varsa efendim, kız büyük ablanın ve amcanın kötü alışkanlığı varsa bilsin ki bu çocuğa dört kat daha büyük e, onun da aynı alışkanlığa düşmesi, bahmuklana düşmesi bellidir. O yüzden uluslararası araştırmada çıkan nedir biliyor musunuz? Bugün çocukların, gençlerin eroin bağımlılığı olması, viyotta sigaraya başlaması, viyotta kötü alışkanlıklara başlamasının sekizinci sınıf veya dokuzuncu sınıf veya da onuncu sınıfta başlamasıdır. O yüzden bugün bizler. Çocuklarımızın, 8. sınıfa giden çocuklarımızın, 9. sınıfa giden çocuklarımızın hal durumlarından haberimiz var mı? Onların tehlikede olup olmadığından ne kadar haberimiz var? Bugün Almanya, mesela örnek olarak Avrupa Birliği'nde Almanya veya Fransa veya İngiltere milyonlarca euro harcamaktadırlar. Eroin bağımlılığı olan gençleri bu bağımlılıktan kurtarılmaları için, efendim tedavi görmeleri için tekrar... Normal hayata dönmeleri için bunları terapi ve masraflar yapmaktadırlar. Özel hastaneler kurmaktadırlar. O merkezlerde onların bu kötü alışkanlıklardan kurtarılması için bir sürü para harcarlar. Hatta Almanya'nın bazı rakamlara göre yılda 400 milyon euro harcadığını söylenmektedir. Peki başarıları ne kadardır Avrupa Birliği'nin? Ortalama olarak başarı %13 ve bu da çok azdır. Bu kadar uzmanlar görevde çalışıyor, bu kadar merkezler var, bu kadar tedavi yöntemleri yapıldıkları halde sonuçta almış oldukları başarı sadece %13'tür. Suudi Arabistan'da bir dernek, orada da maalesef Arabistan'da da aynı Türkiye'de olduğu gibi bir sürü eroinden bağımlı gençler var. Bu eroinden bağımlı olan gençlerin tedavisi için bir dernek geçen sene Birleşik Milletler'de ödül aldı. Ve ödül alırken ona şu soruldu o başkanına, dernek başkanına. Avrupa Birliği milyarlarca dolar harcıyor ve başarı elde edemediği halde, sadece yüzde 13 başarı elde ettiği halde siz bir dernek olarak yüzde 60, 59 ile 61 başarı gösterdiniz. Bunun sırrı nedir? Nasıl bunu yapabildiniz deyince o dernek başkanı basına şöyle söz söyledi. Dedi ki bizler şunu her zaman anlattık. Dedik ki imanla her şeye başarabiliriz. İmanla kişi her şeyi başarabileceğini bil iman nakti alel iskaal. Bütün sıkıntılarımıza iman sahibi olursak çözebileceğimizi ve gençlerimize önce imanı öğrettik. İmana inanmalarını, Allah azze ve celle'nin umutlarını kesmeyeceklerini, Allah azze ve celle onlarla beraber olduğunu, onları destekleyeceğini Onları önce bunu açıklamaya çalıştık ve böylece onları terapi ettik, tedavilerinde bulunduk ve gördük ki sonunda bunların yüzde altmışı başarılı oldu. Peki değerli kardeşlerim ne dedik? Senin evin sana emanet. Niçin bunu devamlı söylüyorum? Çünkü şu anda senin evin tehlikededir. Evet senin evin tehlikededir. Çünkü bizler evimizin halinden haberimiz yok cömert olduğumuzu zannediyoruz. Bir aile ferdi ailesine karşı çok cömerttir. Biz Müslümanlar Türk olsun, Arap'ı, Kürt'ü olsun, Bosnalısı olsun fark etmiyor. Genel olarak ailemize karşı çok cömertiz. Cömertlik üç şeyde olur. Aileye karşı üç şeyde cömertlik olur. Nedir bunlar? Malda, zamanda ve bir de ve bir de onların duygularında. Bizler üç şeyden sadece birisinde cömertiz ve ikisinde çok cimriyiz. Ve maalesef cömert olduğumuz hususta o çocuklarımıza en az fayda veren uzmanların dediğine göre en az fayda veren bir husustur. Bizler çocuğumuz şimdi ağlasın hemen ona şeker alırız, para veririz, onu mutlu etmeye çalışırız. Yani bizler parada söz konusu alışverişte çocuklarımıza karşı çok cömertiz. Laptop alırız, Nintendo alırız, efendim en güzel mobilya alırız, en güzel okul çantasını alırız, en güzel elbiseleri alırız, marka ayakkabılar alırız, Adidas alırız. Her şeyde çocuğumuza mal konusunda cimri değiliz. Git Türkiye'de, git Almanya'da, git efendim Arabistan'da Müslümanları gördüğün zaman çocuklarına karşı cimri değiliz. Ancak bu mal konusunda ve mal konusunda cömert olmak çocuğa hiçbir fayda vermiyor. Sen bir çocuğa Laptop almışsın, bir Adidas ayakkabı almışsın. 10 sene sonra bu çocuk için hiçbir fayda vermeyecek. Yani bir değer ölçüsünde işte babam eskiden bana pahalı oyuncaklar alırdı, pahalı elbiseler alırdı, marka ayakkabılar alırdı diye seni asla hatırlamayacak. Öyleyse çocuğa ne fayda veriyor? O konuda en cimri biz Müslümanlarız. En fayda veren çocuğumuza nedir biliyor musunuz? Onun duygularını anlamak. Onun hissettiklerini anlayabilmek için çaba göstermek, cömertlik göstermek. Onlarla vakit ihtiya, vakit harcamak. Çocuklarımıza ne kadar vakit harcamaktayız? Ne kadar çocuklarımızın iyi olması için mücadele etmektir, ediyoruz? Bunu herkes kendisine bir sorması lazım. O yüzden senin evin şu anda tehlikededir dedi Geçenlerde Mekke'de, Hacı'dayken Otelimizin yanındaki bir camide namaz kılıyordum. Oranın imamı anlattı. Dedi bu camiye her ikindi namazda bir zengin adam namaza gelir. Her ikindi namazında milyoner adam, tüccar adam gelir ve kendisinin dört hanımı var. Efendim 26 tane, 27 tane çocuğu var. Bu çocuklarından, oğullarından birisi, 16 yaşındaki oğlu namazdan sonra babasının yanına geldi. Cami imamı da orada görüyor. Dedi ki babacım lütfen... Seninle bir saat konuşmak istiyorum. Babası dedi ki evladım benim vaktim yok. Seninle konuşacak vaktim yok. Ben tüccarım. Benim bir saatim 5000 bin riyal. Yani hesaplatsak bin euro yapıyor. İki bin yetelep. bin Türk lirası. O yüzden e, vaktim yok. Buna zarar edemem diyerekten çocuğunu böyle cevap veriyor. Tabii çocuk üzülüyor. Yüzünü ekşitiyor. Baba bunu görünce hemen cebinden çıkartıyor. Al para diyor. Al şu 500 yüz riyali işte. 100 euroyu ve bununla kendine alışveriş yap diyerekten çocuğun gönlünü almaya çalışıyor Ve çocuk gidiyor. Aradan 5-6 hafta sonra aynı çocuk yine namazdan sonra babasının yanına gelerekten yine hoca orada diyor ki babacığım seninle bir saat konuşmak istiyorum. Babası diyor evladım ben tüccarım işte vaktim yok işe gitmem lazım. Büroda insanlar beni bekliyor diyerekten babası gene buna işte benim masrafım bir saatin 5000 bin riyaldir, bunu zarar edemem diyerekten oğluna izah etmek isterken oğlu cebinden zarf çıkartıyor ve diyor al sana 5000 bin riyali. ama benimle bir saat otur konuşmak istiyorum seninle. Bir saat bana vakit ayır. Arkadaşlar bizler bugün çocuklarımızın vakit ayırmasına onlara vakit ayırdığımız ne kadardır? Ölmeyeceğiz mi? Ya biz ahirete varacağımızı inanmıyor muyuz? Kabir olduğuna bilmiyor muyuz? Ölüm hak olduğunu bilmiyor muyuz? Eğer bunlar hak olduğunu biliyorsak nasıl olur da değerli kardeşlerim hiç ölmeyecekmiş gibi dünya dünyaya çalışıyoruz. Ve çocuklarımızın hislerinden haberimiz yok. Çocuklarımızın yaşantılardan haberimiz yok. Onların hislerine dikkat etmiyoruz. Eşimizin hislerine karşı ne kadar duygusalız, ne kadar cömertiz onu anlamaya çalışıyoruz. Eşimizi anlamak için ne kadar uğraşıyoruz arkadaşlar. Öyleyse vahil olmayacağız, cimri olmayacağız. Yaşlı insanlara gidin sorun. Yaşlı insanlara gidin sorun. En çok ailene karşı yapmış olduğun hata nedir diye sorduğun zaman ne cevap verecekler biliyor musunuz? Ailemle, çocuklarımla çok az zaman geçirdim. Bugün çoğu yaşlı insanlar bu yüzden üzüntü halindedirler. O zaman arkadaşım Çocuklarına karşı gerçekten daha çok vakit ayır ve onların hislerini, duygularını anlamaya çalış. Bunun için çaba göster ve onları da buna hissettirmeye çalış. Dubai Üniversitesi, Dubai Üniversitesi geçen sene bundan bir araştırma yaptı. Ve bu araştırma 3 milyon dolar ödedi. 25 İslam ülkesi ve Arap ülkelerinde bir araştırma yaptı. Ve bu araştırmanın başlığı 2020 yılında Müslümanların önündeki en büyük tehdit nedir? Bunun araştırılması için ne yaptı? Bir araştırma yaptı ve internet sitelerinde Dubai Üniversitesi'nin bu sonuçlara bakabilirsiniz. Yani Müslümanlar 2020 yılında karşılaşacağı en büyük tehditler, problemler nelerdir diye bunun bir araştırması yapıldı. Ve ilk üç şeyi sayacağım. İlk birinci sırada ne geldi biliyor musunuz? Müslümanların yani bundan 10 sene sonra yine tehdit olarak başlarındaki ilk birinci husus trafik kazaları çıkıyor. En çok Müslümanlar 2000 yılında, 2020 yılında da karşılayacakları problemlerden birisi trafik kazası. Trafik kazası deyip geçmeyelim. Bir düşünelim neden trafik kazaları oluyor. Trafik kazaların olma sebebinin %90'ı bizim Sorumsuzca trafikte hareket ettiğimizden dolayıdır. Kendi nefsimizin ölümüne sebep oluyoruz. Başka insan ölümüne sebep oluyoruz. Kendi malımıza zarar vermeye sebep oluyoruz. Başkalarının malına zarar vermeye sebep oluyoruz. Kendi nefsimize, vücudumuza zarar veriyoruz. Başkasının vücuduna zarar veriyoruz. Bunun hakkı, kimin hakkıyla bunu yapıyoruz? Kim bize bu yetkiyi vermiş? Bazı kardeşlerimiz var ehliyetsiz araba sürmekte. Bazıları var trafik kurallarına uymamaktadır. Dilediğim gibi hareket ederim, istediğim hızla gidelim diyerekten. Ne yapıyor? Kendisine zarar verdiği gibi başka insanlara da zarar veriyor. Ve yine 10 sene sonra da yine Müslümanların en başında ne gelecek? Trafik kazaları geliyor. Ne gerek var buna? Sorumsuzca böyle hareket etmemize, ihmal karlığından dolayı. Arabistan'da yılda 10 binin üstünde insan ölür. Araştırmalar diyor ki o on binin ölüm sebebinin yüzde sekseni emniyet kemeri takmadıklarından dolayıdır. Niçin emniyet kemeri takmıyoruz? Yani neden Allah'ın vermiş olduğu bu emanete bu kadar ihmalce, dikkatsizce hareket etmekteyiz? Ben Arafat'ta geçen sene hacıda, son hacıda, Arafat'ta, o Arafat ve Mila'da yağmurlar yağmıştı. Hava soğuk geçmişti ve orada sohbet yaptım. Sohbetten sonra işte dinleyen kardeşlerden aralarında bir tane kardeşimiz vardı sağ elini kaybetmiş, sağ ayağını kaybetmiş, elektronik bilgisayarlı protest takılmış eline ve ayağına ve yanıma geldi sohbetten sonra. Dedi ki hocam, vallahi şu elin kayboluşunun, yokluğunun acısı ne kadar çektiğimi bilemezsiniz. Allah size öyle bir nimet vermiş ki şu elin kıymeti, şu elsiz, şu ayaksız insanın ne kadar boş bir insan, eksik bir insan olduğunu haberiniz yok. Bir ihmallikten İhmalkarlıktan bakın ne duruma düştüm. O yüzden Müslümanlar, inananlar sevgili kardeşlerim ne yapmamız lazım? Bunu kendimize sormamız lazım. O sebeple değerli kardeşlerim bir trafik kazasındaki ihmalkarlık bizleri nereye götürdüğünü bilmemiz lazım. Açılan milyarlar da masrafı eğer o parayı belki başka yerlere kullanabilirdik. Bugün Mısır olsun, efendim Türkiye'de olsun, Arabistan'da olsun, başka İslam ülkede olsun... Her gün gazetelerde trafik kazaları duymaktayız. Ve subhanallah 2020 yılında dahi 10 sene geçtikten sonra yine Müslümanların böyle bir durumda olacaklarını bizlere uzmanlar söylüyor. Peki ikinci sırada ne geliyor? İkinci sırada malum işte savaşlar. Bugün efendim Filistin'de, efendim Afganistan'da, Irak'ta ve diğer İslam aleminde durmadan savaşlar olmaktadır. Müslümanlar birbirlerine savaşmadır. Düşman güçlerin İslam ülkelerini işgal etmeleri vesaire nedir? Müslümanların bu sebepten dolayı her zaman tehditte olacağını uzmanlar araştırmalarında sonuç olarak çıkartıyorlar. Asıl konumuzunla bununla ne alakası varsa derseniz, üçüncü madde. Üçüncü madde bizi ilgilendirir bu meselede. O da nedir? Çoğu Müslümanların, erkek ve kadınların depresyona, strese ve ruh hastalığına, yani dengesiz bir hayatta olacaklarını ve böylelikle tehdit altında olduklarını 2020 yılında olacağını söylemektedir. Ve ben Subhanallah, ben bugün görüyorum bile. Yani Müslümanların çoğu erkeklerin ve kadınların depresyon geçirdiğini, sinirsel hastalıklarında düştüklerini görmekteyim. Ve Subhanallah bunu bize Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bu girişi yaptıktan sonra Aleyhisselatu Vesselam hadisinde söylemektedir. Ve bu hadis-i şerif Edeb-ül ve Sünen-i Tirmizi'de geçmektedir. Ve Büyük Allame Şeyh Muhammed Nasırdin Albani bu hadisleri hasen olarak hükmüne vermiştir, kabul etmiştir. Hadiste de vesselam bize ne der biliyor musunuz? Men asbaha minkum aminen fi sirbihi, muafen fi cesedihi, ve indahu kutu yevmihi, fe ke enne mehizet Subhanallah. Kim diyor içinizden Sizlerden biriniz. Başarırsa emin olmayı. Nerede? Fî bihi. Yani ailesinde ve etrafından kimseden korkmuyor. Kalbinde bir emanet var. Güvenlik hissediyor. Aynı zamanda kendisi de güven veriyor. Bugün nice babalar eve gittiğinde eşi ondan korkar. Hanımı ondan korkar. Öyleyse biz gerçekten ailemize karşı emin miyiz? Ve muafen fî cesedihî. Vücudunda sıhhatli olmak, vücutta sıhhatli olmak iki türlüdür. Bir, dış görünüşteki hastalıklardan bedeni korumak, ikincisi ise en önemlisi olan ruhi hastalıklardan insan kendini korumasıdır. Çünkü yüksek tansiyon, şeker hastalığı, efendim, kalp krizleri, beyin kanamalarını araştırıldığında %90 bunun sebebi ruh hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Yani aşırı stres, aşırı düşünce. Aşırı o yanlış hareketler kişinin ruh dengesini bozduğundan dolayı bedendeki hastalıklara sıçramaktadır. Öyleyse bunu sormamız lazım. Gerçekten ben sıhhatlı mıyım? Bedenimde hastalık var mı? Ruhum hasta mı? Dengem doğru mu değil mi? Psikopat mı değil mi? Bunu herkes burası anlatacağım maddelerden tespit edebilir. Ve onun günlük yemeği var. Günlük ihtiyacı olan yemeğini de yemektedir. Fakat ne mahiyetlehu dünya kim bunu başardıysa dünya nimetlerinin hepsi ona verilmiştir. Yani mutluluk dünyada kişinin elde edeceği mutluluğu nerede etmiş oluyor? Bu üç davranışla elde etmiş olabiliyor. O yüzden hadisi biraz konuştuğumuz zaman men asbah minkum eminen fî sırbihi kim içinizden güvende. Güven verebilirse hadisini baktığımız zaman şu soruyu sormamız lazım. Biz ailemize karşı gerçekten güvenlik önlemlerini almışız mı? Evet hırsızla karşı almışız. Efendim evimize soğuk hava girmesin diye bunun önlemini almışız. Efendim çocuklarımız az aç kalmaması için ne yapmışız? Önlemini almışız. Ama çocukların eşin senden de kendini güvende hissediyor mu? Bakın sohbet veriyorum kalbimde korkuyor. İşte bir başıma taş düşecek, efendim birisi gelip saldıracak diye insanda korkuyor. Sen beni seyrediyorsun, dinliyorsun, sohbeti dinliyorsun ve rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde dinliyorsun. Bu nedir? Emin olduğunu, kendini güvende hissettiğinden dolayıdır. Peki ailem senden güvende mi? Ve sen de ailenden güvende misin? Bunu herkes sorması lazım. Ve bunun için elimizde ne yapıyoruz? Çocuklarımızın dengesi bozulmaması için ne yapmaktayız? Muafen fi Bedeninde sıhhatlı olmak, ruhu sıhhatlı olması. Bugün çoğu çocukların dengesi bozuk olduğu uzmanlar söylemektedirler. Ülkemizde yaygın olan bir söz var. Ne derler? Derler ki boşanmış olan çocukların ahlakı iyi olmaz. Dengesiz hareket ederler. İşte iyi eğitim almadıkları söylenir. Bunu bir üniversite araştırdı. Bin tane boşanmış olan ailelerin çocuklarını aldılar ve bunlar üzerinde bir araştırma yapıldı, test yapıldı. Ardından ikinci grup, bin tane boşanmamış, karı kocada beraber yaşayan, anne babada yaşayan çocukları test ettiler. Ancak bu ailenin anne babası devamlı çocuklarının önünde kavga ettiğini ortaya çıkarttılar. Üçüncü grup gene aldılar. Bu üçüncü gruptaki Bin çocuğu aldılar farklı yaşlardan. Aynı sosyal dengesi olan çocukları mukayese ederekten test yapıldı. Ancak bu üçüncü grubun anne babası çoğu zaman veyahut çok nadiren çocuklarının da tartışma yapar. Normalde hiç yapmazlar. Yani gizli odada karı koca kendi problemlerini konuşaraktan çözerekten hallederler. Ve çocukların huzuruna bunu getirmezler. Sonuç çıktı? Ülkemizde yaygın olan şu söz yanlış olduğu ortaya çıktı. Yani boşanmış olan, annesinden babası ayrı yaşayan çocukların dengesinin bozuk olacağı, kötü ahlak sahibi olduklarını, efendim kariyerlerine başarı olamayacaklarının sözünün yanlış olduğu ortaya çıktı. Hatta tam tersi bazı çocuklarının ahlakı daha yüksek olduğu ve eğitimi daha yüksek olduğu da kanıtlanmış. Peki başka ne sonuç çıktı? En sıhhat dengesi. Ve yaramaz ahlakı düşük olan çocuklar kimler çıktı biliyor musunuz? Annesi babası her gün çocuklarının huzurunda kavga edenlerin o çocukların ahlakı ve zihinsel yapılarının bozuk dağınık olduğu ortaya çıktı. Öyleyse sen gerçekten emin misin? Belki hırsıza karşı aileni koruyorsun. Ama ailen senden sana gerçekten güven hissedebiliyor mu? Bugün her gün polis raporlarına göre her gün bir çocuk evden kaçmaktadır. Her gün bir çocuk evden kaçıyor. Bu kaçan çocukların yaş oranlarına bakıldığında 5 yaşında ta 13 yaşı arasındadır. Ve çoğu kız çocuğudur. %70'i evden kaçan 5 ile 18 yaşındaki çocukların oranı ortalama %70'i kız çocuğudur. Bunlar kaçtığı zaman polis raporlarına göre işte anne baba ihbar ediyor. Çocuğumuz evde kayboldu diyerekten kaçtı diyerekten ihbar ediliyor. Sonra yakalanıp polis onu anne babaya teslim ederken işte orada rapor ederken çıkan sonuçlar nedir biliyor musunuz? Sebebi neden bir çocuk, 5 yaşındaki çocuk ya. 5 yaşındaki kız çocuğu, erkek çocuğu evden kaçıyor. Bunun sebebi nedir diye ortaya ne çıktı biliyor musunuz? %70'i Evden kaçış sebebinin anne babanın tartışmasına, kavgasını seyretmeye artık tahammül edemediklerini ve bundan dolayı evden kaçtıklarını bildirmektedirler. <Gülüyor> Gerçekten emin misin? Kız çocuğun evden kaçıyor. Beş yaşındaki çocuk evden kaçıyor. Çünkü artık her gün annenin babanın kavgasına görmek istemiyorlar. Çocuğun en çok mutlu olacağı vakit nedir biliyor musunuz? Anne babayı beraber görmek. Anne babanın beraber konuştuklarını, beraber yediklerini görmesi çocuğu en çok mutlu eden davranışlardandır. Öyleyse ne kadar çocuklarımızla beraberiz. Az evvel cömert olmak, vakit harcamak, onların duygularını anlamak, çaba göstermek ve onların hislerine yer vermek, önemiyet vermeyi bilmemiz lazım. Ama bugün Subhanallah sadece anne babalar akşamları kavga etmiyorlar 24 saat kavga geçirmektedirler çocukların huzurunda çarşıda pazarda subhanallah bazen haca benimle beraber grupta olan aileler görüyorum karı koca Kabe'de bile kavga ediyorlar ne gerek var bu İslam mı? bu emanet mi? bu emin sıfatı mı? öyleyse her Müslüman görevini iyi bilmesi lazım hareketini kontrol etmek mecburiyetindedir ki buna ulaşabilmesi için muafen fi cesedihi vücudu sıhhatlı olacak bedeninde hastalık olmayacak buyuruyor ama bugün insanlarımız neye dikkat etmektedirler sadece bedende bir hastalık olması işte parmaklarında vücudunda bir yara hastalık olmaması için dikkat ediyor ama ruhtaki hastalıklara bakmamaktadır ve görüyoruz inan edin çoğu kardeşlerimiz hastalar dengeleri yok dengesi bozulmuş Peygamberimizin bir rivayetinde duası var. Der ki, ey Allahım, ani ölümden sana sığınırım diye dua eder. Niye ani ölüm kötüdür? Çünkü ani ölüm kişinin daha yapmak istediği işler vardır, ibadetler vardır, borçları vardır. Onlar hepsini temizlemek ister, işte hac'a gitmek ister vesaire hazırlıkları yapması gerektiğinden dolayı, ani ölüm bunlar hepsine bir engel oluyor. O yüzden ey Allahım diyor, ani ölümden sana sığınıyorum. Ben bu duaya, bu duaya bir ilave ediyorum ve diyorum ki Ey Allahım, ani öfkeden de sana sığınırım. Bugün bir kardeşle konuşuyorsun, bir bakıyorsun patlayı veriyor. Camide oturuyor, birden patlayı veriyor. Efendim evde hanımıyla normal konuşurken birden patlayı veriyor. Bu ani öfke neden kardeşim? Allah sın ve yine duamda diyorum ki ilave ederekten, ani boşanmaktan da sana sığınıyorum. Çoğu insanlar aniden hanımlarından boşanmaktadırlar. Öfkeleniyor, boşanıyor. Diyor hocam talak ettim. İnanın o kadar telefon çalıyor ki artık telefonu açmak istemiyorum. Biliyorum yüzde elli arayan kesinlikle boşanmaktan dolayı aramaktadır. O yüzden ani öfkeden, ani talaktan Allah'a sığınmamız lazım. O yüzden gerçekten sıhhatlı mısın? Gerçekten ruhi dengen doğru mudur? Yoksa hasta mısın? Burası da bunun işaretini nasıl öğreneceğini sana anlatacağız inşallah. Ve araştırmalarda görülüyor ki kadının ruhi dengesi, sinir sisteminin erkekten daha çok bozulduğunu görüyoruz. Bunun sebebi nedir? Çünkü biz Müslüman topluluğu olarak artık Müslümanca yaşamıyoruz ve toplum olarak kadından Allah'ın kadına vermemiş olduğu görevleri Ondan beklediğimizden dolayı kadının hasta olduğunu ve daha çabuk şiddete meylettiğini görmekteyiz. Bu çok önemli arkadaşlar. Bugün bir kadından ne isteniliyor? İsteniliyor ki hanım olsun, başka anne olsun, başka siyasetçi olsun, başka tüccar olsun, başka efendim e, e, uzman olsun, efendim memur olsun, efendim polis olsun, şu olsun, bu olsun, bu olsun. O kadar kadından eşya isteriliyor ki. Kadın bunları yerine getiremediğinden dolayı ne oluyor? Depresyona giriyor, strese girmektedir ve böylelikle sinir sistemleri bozuluyor. Eskiden insanlar Superman olmayı isterdi, şu anda topluluğumuz harika erkek değil, harika kadın istiyor. Yani superwoman diyoruz biz buna, superwoman istiyor. Halbuki Allah Azze ve Celle erkeğin görevlerini ve kadının görevlerini en adaletli, en merhametli şekilde, en güzel bir şekilde ne yapmıştır? Taksim etmiştir. Bu ölçüler bozulduğundan dolayı kadında neyi görüyoruz? Hastalığın daha yaygın olduğunu görüyoruz. Sinirlerinin bozulduğunu görüyoruz. Polis trafik raporlarına göre polis trafik raporlarına göre oran olarak bakıldığında kadın erkekten daha çok suratlı gitmektedir ve daha çok ceza yemektedir. Bu ortaya çıkıyor. Bir kadın trafikte 70 olduğu cezalar Erkekten fazladır oran olarak bakıldığında. Sebebi nedir? Çünkü kadında baskı var. O baskıları, istenilen dışartları yerine getiremediğinden dolayı trafikte dahi acele etmektedir. Bu zavallı kadın, eğer trafikte bu kadar acele ediyorsa ve trafik kurallarını çiğneyip durmadan radara yakalanıyorsa acaba evde hangi baskı var ona? Bunu düşünmemiz lazım. O zaman bunun evde, Acaba hayatını ne kadar kaos bir şekildedir, hızlı bir yaşantı sürdürmektedir, görmekteyiz. Ve az ne dedim? Kadın erkekten daha çok şiddete meylediyor. Erkekler genellikle şiddete meylettiğinin yumrukları kullanırlar. Halbuki İslam dini bunu hoş görmediği halde, hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam asla kadını dövmediği halde, bugün erkek hemen öfkelendiği zaman maalesef elleriyle konuşur. Ve kadını döver, çocuklarına eziyet yapar. Kadında ise şiddet erkek gibi el kullanmaz. Neyi kullanır? Dilini kullanır. Kadın bir öfkelendi mi ya selam, Bela. Bir başlıyor her şeyi ağzından su çıkartmaya. O yüzden bir Arap şair öyle diyor. Erkek kırk yıl öfkesine sahip olur. Yani birisi onu kışkırtsa bile kendini kontrol eder. Ama birisine bir kadına aşık olduğu zaman... Bir saat aşkını kontrol edemez. Yani ne yapar? Bütün parasını harcar o kadına ulaşabilmesi için artık aklı fikri o kadın olur. Şair diyor ve kadın ise kırk yıl aşkına sahip çıkar. Yani o sevgisine sadık kalır, ihanet etmez. Ama öfkesine bir saat bile hakim olamaz. Diline bir saat bile hakim olamaz. O yüzden kadın bir bakıyorsun birden kadın sert kelimeler kullanıyor, nimeti inkar ediyor, küfür sözler kullanıyor, lanet ediyor vesaire vesaire. Bu, bu duruma düşmememiz için kadındaki o baskıları ondan kaldırmamız lazım. Onu hafifletmemiz lazım. Görevlerini ona dağıtırken ne yapacağız değerli kardeşim? Buna dikkat edeceğiz. O yüzden ne dedik? Sıhhatlı olacağız. Gerçekten dengeli misin? Gerçekten sıhhatlı mısın? Bunun şimdi cevabını sana vereceğim. Sen de acaba o aşırı giderlerden misin değil misin? Buna kendi davranışlarınla kendi kendine cevaplayabilirsin. Uzmanlar ne demektedir biliyor musunuz? Diyorlar ki herkes atmış olduğu yemeklere baksın. Çöpe atmış olduğunuz ne atıyorsanız hasta olup olmadığını tespit edebilirsin. Bir araştırmaya göre bugün İslam ülkelerinde Müslümanların çöpe atmış olduğu yüzde elli dokusu kıymetlidir, değerlidir. Ve başka insanlar kullanabilir bunu. Ama maalesef bizler ne yapıyoruz? Sıhhatlı olduğumuzu zannediyoruz. Akıllı insan olduğumuzu söylediğimiz halde yüzde elli dokuzunu malımızın çöpe attığını uzmanlar söylemektedir. O yüzden bugün belediyeler çöp hizmetlerinin hepsini özelleştirmiştir. Yani büyük şirketler çöpe atılan malların Değerli olduğunu ve bundan para kazanılacağını bildiklerinden dolayı belediyelerden ne yapmışlardır? ile o hizmeti devralmışlardır. Öyleyse subhanallah nasıl olur? Allah bizimle de diyoruz, Allah'ın rahmeti bizimle olacak diyoruz ve bunun yanında aşırı israf var. Allah azze ve celle israf edenlerin şeytanın kardeşleri olduğunu bildirmektedir. Allah azze ve celle israf eden topluluğu sevmez. Öyleyse nasıl Allah rahmeti bizimle olacak? Yediğimiz, içtiğimiz, aldığımız eşyalara bakalım ya. Ya adam alışverişine bir baksana. Bayramlarda harcamış olduklara, Ramazan'daki sofralara aşırı israfı görmekteyiz. Mobilyalara baktığımız zaman. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a adam geliyor. Diyor ey Allah'ın Resulü şu elbisemi ne zaman değiştirip yenisini alabilirim diye soru soruyor. Bunun hakkında dahi Peygamberimiz bize israfa girmememiz için bize öğ öğütler veriyor. Diyor ki bir insan elbisesi yama olmadığı müddetçe ikinci bir elbise almasın diyor. Ama bugün gidin açın dolaplarımızı. Yüzlerce gömleklerimiz var. Yüzlerce pantolonlarımız var. Yüzlerce çocuklarımızın kıyafeti var. Sonra da yarısını çöpe atıyoruz. Bu israf değil. Mi? Aklımız nerede? Bunun için bir sürü fakir, garip insanlar var. ihtiyaç sahipleri varken bizden ne yapmışız? Buna dikkat etmemeye çalışıyoruz. Bu da bir de Avrupalı üzerinde gülüyoruz. Mesela Avrupa'da yaşayanlar bilir. Alman dükkana gidiyor. Bakkaldan mesela ne alıyor? 10 tane zeytin alıyor. 150 gram peynir kestiriyor. Çeyrek karpuz alıyor. Biz de alay ediyoruz. Aa baksana nasıl cimridir diyerekten onun alışverişine gülüyoruz. Biz nasıl alıyoruz? Biz 10 kilo alıyoruz. Ama 3 kilosunu çöpe atıyoruz. İsraf ediyoruz. O yüzden sıhhatlı olup olmadığını kişi bu çöpe attıklarıyla tespit edebilir. O yüzden dünyada mutlu olmayı araştırmamız lazım. Dünyada biz nasıl mutlu olabiliriz? Çünkü İslam, Allah Taha suresinde buyurduğu gibi Taha diyor, biz sana bu Kur'an'ı indirdik, mutsuz olmayasın diye. Demek ki mutlu olmamız için Kur'an bize gelmiş. Peygamberimize bu vahiyinin inmesi, Peygamber Aleyhisselatu vesselam, insanlar İslam'ı anlatması amaç neymiş? Bizlerin Mutlu olması içindir arkadaşlar. Peki mutlu olmamız için biz ne yapıyoruz? Mutlu olmamız için Kur'an'ı ne kadar yaşıyoruz? Bunu herkes kendisine sorması lazım.